Tutuklanma. Kızmayınız efendim. Görevim gereğince şu an sizi tutuklamak zorundayım. Buyurun, ben hazırım. Fakat daha önce ifademizi alacağınızı umarım. Kinyajdin. Daha sabahleyin düşüncesi daha ıstıraplı bir kaygı veren sevgili Maryayla böyle umulmadık bir biçimde birleşiverince kendime inanamıyordum. Olup bitenler bir düş gibi geliyordu bana. Maria Ivanovna dalgın gözlerle bir bana bir yola bakıyor. Belli ki düşüncelerini toparlayıp bir türlü kendine gelemiyordu. Susuyorduk. Yüreklerimiz yorgun düşmüştü. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden iki saat sonra yine Pugachev'in egemenliğindeki yakın kaleye geliverdik. verdik. Burada atlar değiştirildi. Bu işin bir çırpıda yapılmasından ve kale komutanı olan sakallı kazan çevremizde pervane gibi dönmesinden Çalçeni arabacının bizi bir saray gözdesi gibi tanıttığını anladım. Yine yola koyulduk. Hava kararmaya başlamıştı. Küçük bir kente yaklaşıyorduk. Sakallının dediğine göre düzmece çara katılmaya gelen büyük bir birlik varmış orada. Devriyeler önümüzü kesti. Arabada kim var? sorusuna arabacı gür bir sesle ''Çarın bacanağı diye karşılık verdi. Ailesi de yanında. Muhafızlar korkunç küfürler savurarak ansızın kuşatı verdiler bizi. Bıyıklı bir başçavuş bana çık dışarı şeytanın bacanağı dedi. Sen de ailen de dünyanın kaç bucak olduğunu görürsünüz şimdi. Yaylı'dan indim. Beni komutanlığa götürmelerini istedim. Karşılarında bir subay görünce askerler küfürü bıraktılar. Başçavuş beni binbaşıya götürmek üzere yanıma düştü. Sabeliç, ardım sıra geliyor. Al işte çarın bacanağı diye homurdanıyordu kendi kendine. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Tanrım, Tanrım, bütün bu işlerin sonu nereye varacak? Yaylı da usul usul arkamızdan geliyordu. Beş dakika sonra pırıl pırıl aydınlatılmış küçük bir evin önündeydik. Başçavuş yanıma bir nöbetçi bırakıp haber vermek için içeri girdi. Girmesiyle de çıkması bir oldu ve komutanın beni kabul etmeye vakti olmadığını, beni hapse atmalarını, ailemi de yanına götürmelerini emrettiğini bildirdi. ''Ne demek bu?'' diye haykırdım. ''Yoksa çıldırdı mı bu adam?'' Başçavuş, ''Bilemem efendimiz.'' diye karşılık verdi. ''Fakat komutan efendimiz, efendimizin hapse atılmalarını, sayın ailenizin de kendisine götürülmesini emrettiler efendimiz.'' Basamaklara doğru atıldım. Nöbetçiler beni durdurmaya kalkışmadılar. Önüme gelen ilk odaya ok gibi daldım. Altı tane muhafız birliği subayı İskambil oynuyordu burada. Kağıt dağıtan binbaşıya bakınca şaşıp kaldım. Bir zamanlar Simbirskan'ın da yüz rublemi üten Ivan Ivanovich Zuri'nin ta kendisiydi bu. Hey diye bağırdım. Doğru mu görüyorum? Ivan Ivanich, sensin ha? Vay vay vay! Piotr Andreiç, hangi rüzgar attı seni? Nereden geliyorsun böyle? ''Selam kardeş. Oyuna katılmak istemez misin? Sağ ol. Bana hemen bir ev verilmesini emredersen çok daha iyi olur. Evine ne yapacaksın? Benimle kal.'' ''Olmaz. Yalnız değilim. İyi ya. Arkadaşını da al gel.'' ''Arkadaş değil. Bir... Bir genç kızla birlikteyim.'' ''Bir genç kız mı dedin? Vay be! Nereden tırtıkladın onu?'' Zurin bu sözle birlikte öyle anlamlı bir ıslık çaldı ki odadakiler kahkahalarla güldü. Ben de adam akıllı bozuldum. Fakat Zurin devam ediyordu. İstediğin gibi olsun. Hemen bir ev verelim sana. Bununla birlikte doğrusu çok yazık. Eskisi gibi cümbüş yapsaydık. Hey asker, Pugaçevin sevgilisi niye gelmiyor hala? Dikbaşlılık mı ediyor yoksa? ''Söyleyin ona, korkmasın. Beyefendi yakışıklıdır. Kabalık etmez deyin. Sonra da ensesinden tuttuğunuz gibi alıp getirin.'' ''Zurine, ne demek oluyor bu?'' dedim. ''Pugaçev'in sevgilisi de kim? Merhum yüzbaşı Mironov'un kızıdır o. Kendisini tutsaklıktan kurtardım. Şimdi köyümüze götürüyorum. Oraya bırakacağım.'' ''Ne diyorsun?'' ''Yoksa demin sözünü ettikleri sen miydin?'' ''Hay Allah! Peki ne demek oluyor bu?'' ''Sonra her şeyi anlatırım.'' Fakat şimdi Tanrı aşkına askerlerinin ürküttüğü zavallı bir kızı yatıştır. Zurin hemen gerekli emirleri verdi. Kendisi de elde olmayan bu terslik dolayısıyla Maria Ivanovna'dan özür dilemek üzere dışarı çıktı. Baş çavuşa genç kızı Kent'in en iyi evine yerleştirmesini emretti. Ben geceyi Zurin'de geçirecektim. Akşam yemeğinden sonra Zurin'le yalnız kalınca başımdan geçen olayları bir bir anlattım. Büyük bir ilgiyle dinledi beni. Bitirdiğimde başını sallayarak, ''Kardeş'' dedi, ''Hepsi iyi, hoş.'' Fakat aklımın ermediği tek bir şey var. Hangi şeytana uyup da evleniyorsun? Ben şerefli bir asker olarak sana doğru bildiğim şeyi söylemek zorundayım. İnan ki evlenmek ahmaklıktır. Karınla cebelleşmekten, çocuk dadılığı etmekten başka yapacak şeyin yok mu? Boşver yahu. Ne diyeceğim bak. Bırak şu yüzbaşının kızını. Simbris yolunu düşmandan temizledim. Tehlikesizdir. Onu yalnız başına gönder. Annenlere gitsin. Sen burada benim birliğimde kal. Orenburg'a dönmen için bir neden yok. İsyancıların eline düşersem bir kez daha kurtulacağını hiç sanmam. Araya ayrılık girince sevda saçmalığı kendiliğinden geçer, her şey yoluna girer. Aynı kanıda değildim onunla. Fakat Çariçen'in ordusunda kalmanın da bir namus borcu olduğunu hissediyordum. Zuri'nin öğüdünü tutmaya karar verdim. Maria Ivanovna'yı köye göndererek ben burada onun birliğinde kalacaktım. Soyunmama yardım etmek için gelen Sabeliç'e ertesi gün Maria Ivanovna'yla yola çıkmaya hazır olmasını bildirdim. Hemen dik kafalılığa başladı. ''Bu da ne demek oluyor efendim?'' ''Seni nasıl yalnız bırakırım? Babanla annen ne der sonra?'' Lalamın huyunu bildiğimden onu içtenlikle, tatlı sözlerle yola getirmeye çalıştım. ''Arhip Saveliç, dostum.'' diye söze başladım. ''Karşı çıkma, bu iyiliği esirgeme benden. Burada görev başında bir sıkıntım olmayacak. Ama Maria Ivanovna'yı yalnız başına gönderirsem içim rahat etmez. Ona hizmet etmekle bana da hizmet etmiş olacaksın. Çünkü bu karışıklıklar biter bitmez evleneceğim onunla.'' Bunu duyan Saveliç, anlatılmaz bir şaşkınlık içinde ellerini birbirine çarptı. ''Evlenmek ha?'' dedi. ''Dünkü çocuk evlenmek istiyor. Fakat baban ne der? Annen ne düşünür?'' ''Kabul edeceklerdir.'' diye yanıtladım onu. Maria, Ivanovna'nın kim olduğunu öğrenince kabul etmeleri gerekir. ''Saveliç, babam ve annem inanırlar sana. Bizim için aracılık yaparsın değil mi, ha?'' Sözlerim dokunmuştu ihtiyarcıya. ''Oh, iki gözüm Piotr Andreyiç diye karşılık verdi.'' Gerçi evlenmen için henüz çok erken ama Maria Ivanovna öyle iyi bir kız ki bu fırsatı kaçırmak yazık olur doğrusu. Haydi, dediğin gibi olsun. O tanrısal meleği götürecek, babanla annene de böyle bir gelin için çeyizliğin bile kusur sayılmayacağını haddim olmayarak bildireceğim. Saveliç'e teşekkür ettim ve Zuri'ne yataklarımıza uzanıp çene çalmaya başladık. İçim içime sığmıyor, aklıma ne gelirse söylüyordum. Zurinde de konuşmaya istekliydi önce. Fakat yavaş yavaş kesikleştiği, bağlantısızlaştığı, az sonra da bir soruma horultuyla ve burnundan çıkan ıslık sesiyle karşılık verdi. Sustum. Bir süre sonra ben de ona uydum. Ertesi gün sabahtan Maria Ivanovna'ya gittim. Kararımı bildirdim. Beni haklı buldu. Zurinin birliği o gün kentten ayrılıyordu. Elimi çabuk tutmalıydım. Maria Ivanovna'yı Saveliç'e emanet ettim. Babamla anneme iletmesi için bir mektup verdim ona. Hemen oracıkta vedalaştık. Maria Ivanovna ağlayarak ''Elveda Piotr Andreiç'' dedi usulca. ''Bir daha görüşür müyüz, görüşmez miyiz orasını Tanrı bilir. Fakat ömrümce unutmayacağım sizi. Yüreğimde hep sizi taşıyacağım.'' Hiçbir karşılık vermedim. Çevremizde insanlar vardı. Benliğimi sarsan duyguları onların yanında dışa vurmak istemiyordum. Sonunda arabası hareket etti. Üzgün ve suskun Zurin'e döndüm. ''Arkadaşım beni neşelendirmeye çalıştı. Ben de biraz açılmak istiyordum doğrusu. Masalar kuruldu. Vur patlasın, çal oynasın akşamı ettik. Akşamla birlikte de sefere çıktık. Şubat aylarında oluyordu bu. Savaş buyruklarının yerine getirilmesine engel olan kış geçiyor, öteki birliklerde el birliğiyle yardıma hazırlanıyorlardı bize. Pugaçev hala Orenburg önlerindeydi. Bununla birlikte çevresi gitgide bizimkilerce kuşatılıyor, haydutun ini dört bir yandan kıskaca alınıyordu.'' İsyancı köyler bizim birlikleri görür görmez yelkenleri suya indiriyor, haydut çeteleri her yerde önümüzden kaçıyor, her şey mutlu bir sonun hızla yaklaştığını gösteriyordu. Çok geçmeden Prens Golitsin, Tatişçev kalesi yakınlarında Pugaçev'i bozguna uğrattı. Ordusunu darmadağın etti. Orenburg'u kurtardı ve böylece savaşın sonucunu belli eden kesin darbeyi indirmiş oldu. Bu sırada Zurin, isyancı Başkurt çetelerinin üzerine gönderildi. ''Adamlar daha karşımıza çıkmadan dağıldılar. İlkbahar küçük bir Tatar köyünde kuşattı bizi. Irmaklar taştı, yollar geçit vermez oldu. Böyle eli kolu bağlı kalmakla duyduğumuz üzüntüyü, haydutlarla ve vahşilerle yaptığımız bu değersiz savaşın sona ermek üzere olduğu düşüncesi bir parça yatıştırıyordu.'' Fakat Pugachev ele geçirilememişti daha. Ansızın Sibirya dökümaneleri bölgesinde yeniden ortaya çıktı. Yeni çeteler topladı ve yeniden çapulculuğa başladı. Yeniden kazandığı başarılar üzerine söylentiler aldı yürüdü. Sibirya kalelerinin birbiri arkasında düştüğünü işitiyorduk. Az sonra Düzmece Çarın kazanı ele geçirdiği ve Moskova üzerine yürüdüğü haberi geldi. Bu haber, isyancının pek o kadar güçlü olmadığı kuruntusuyla kendilerini avutan ordu ileri gelenlerini adam akıllı kaygılandırmıştı. Zurin, Volga'yı geçmek buyruğunu aldı. Seferimizi ve savaşın bitimini uzun uzun anlatacak değilim. Kısaca söylemem gerekirse son derece yoksulluk çekiyorduk. İsyancıların yakıp yıktığı köylerden geçiyor, zavallı haliden ellerinde ne kalmışsa bu kez biz alıyorduk ister istemez. Mal ve can güvenliği diye bir şey kalmamıştı ülkede. Derebeyler ormanlarda gizleniyordu. Haydut çeteleri ortalığı kavuruyor, müfreze birlik komutanları kendi bildiklerini okuyorlardı. Ülke baştan başa tutuşmuş, cayır cayır yanıyordu. Tanrı böylesine çılgınca ve amansız bir Rus ayaklanması daha göstermesin. Pugaçev kaçıyor, Ivan Ivanovich Mihelson kovalıyordu. Az sonra düzmecenin kesin bir bozguna uğradığını işittik. Sonunda Zurin, Pugachev'in yakalanması haberiyle birlikte harekatın durdurulması buyruğunu aldı. Savaş sona ermişti. Demek baba ocağına dönebilecektim artık. Onları kucaklayacağımı, hele hiçbir haber almadığı Maria Ivanovna'yı göreceğimi düşündükçe... İçim içime sığmıyor, sevincimden çocuklar gibi zıplıyordum. Zurin gülüyor, omuzlarını silkerek. ''Yok kardeş'' diyordu. ''Sonun kötü olacak senin. Evlenmek ha. Hiç yoktan başını yakacaksın.'' Fakat bu arada mutluluğuma zehir katan tuhaf bir düşünce girmişti aklıma. O kadar suçsuz insanın kanına akıtan haydutu ve onu bekleyen korkunç sonu düşündükçe içim bir tuhaf oluyordu. Yamelya, Yamelya diye düşünüyordum üzüntüyle. ''Neden bir sürgüye ya da bir top ateşine hedef olmadın? Neden bir süngüye ya da bir top ateşine hedef olmadın? Hayatımın en korkunç anlarından birinde beni bağışlamasını ve nişanlımı iğrenç Şivabri'nin elinden kurtarmasını nasıl unutabilirdim? Huzurinden gerekli izni aldım. Birkaç gün sonra kendimi yine sıcak baba ocağında bulacak, yine sevgili Maria Ivanovna'mı görecektim? Fakat birdenbire hiç beklenmedik bir felakete uğradım. Birlikten ayrılacağım gün... Tam yola çıkacağım sırada Zurin elinde bir kağıtla son derece kaygılı bir yüzde kulübeme geldi. Yüreğim cız etti. Nedenini bilmediğim bir ürküntü kapladı içimi. Zurin emir dışarı gönderdi. Benim ne bir işi olduğunu söyledi. Kaygıyla ''Hayrola'' diye sordum. Elindeki kağıdı uzatarak ''Küçük bir tatsızlık'' diye karşılık verdi. ''Oku, az önce aldım.'' Bütün müfreze komutanlıklarına gönderilen ve görüldüğüm yerde tutuklanarak hemen Kazan'a, Pugaçev işi için kurulmuş soruşturma kuruluna postalanmamı bildiren gizli bir emirdi bu. Kağıt az daha elimden düşüyordu. Zur'in ''Yapacak bir şey yok.'' dedi. ''Görevim emirlere uymamı gerektirir. Pugaçev ile dostluğun hükümetin kulağına gitmiş olmalı. İşin kötü bir sonuç doğurmayacağını, kurulca suçsuz bulunacağını umarım. Canını sıkma ve hemen yola koyul. Vicdanım temizdi. Yargılanmaktan korkmuyordum.'' Fakat tatlı buluşma anının belki de aylarca gecikeceğini düşündükçe için için kendimi yiyordum. Araba hazır bekliyordu. Zurin dostça vedalaştı benimle. Arabaya bindim. Yalın Kılıç iki muhafız oturuyordu yanımda. Kazan yoluna düştük.